Kudüs ve Filistin davası sadece Filistinlilerin veya Arapların değil bütün Müslümanların davasıdır. Bugün Filistin topraklarında o toprakların bağımsızlığı, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtarılması için mücadele eden bir tek kişi olmasa bile Müslümanların yine de bu davaya sahip çıkmaları gerekir. Nitekim Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı bu inanç ve şuurla Haçlılardan kurtarmıştı. Onun Haçlı işgalini içine sindirememesi ve o kutsal mekanlar için uykularının kaçması, bir Filistinli ya da Arap olmasından değil, Müslüman olmasından kaynaklanıyordu. Onun zamanında Haçlıların işgali altındaki yerlerde herhangi bir fiili mücadele olmamasına rağmen, Selahaddin Eyyubi yine de harekete geçmiş ve işgale son vermişti. Bugün o topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi var. Ama ne yazık ki başka yerlerde yaşayan Müslümanlar, onların mücadelelerini sahiplenmekten bile çekiniyorlar. Hatta birçokları Filistin ve Kudüs meselesine bir Arap meselesi olarak bakmaktadır. Artık bu düşüncenin değişmesi ve ben Müslümanım diyen herkesin o kutsal mekanların bağımsızlığı için sürdürülen mücadeleye destek vermesi gerekir. Kutsal Kudüs şehri, tarihte olduğu gibi günümüzde de Müslümanların bir aynası niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla bu mukaddes şehrin ve o şehrin bağrında barındırdığı kutsal mirasın, Siyonistlerin işgali altında olmasından bütün Müslümanların rahatsız olması gerekir. İman hassasiyeti taşıyan her Müslüman, Yüce Allah'ın mübarek kıldığını bildirdiği mekanların yeniden İslami kimliğine kavuşmasında kendinin de mutlaka bir sorumluluğunun olduğunu bilmelidir.